Ki ismimle çığırmıyorlar bana, Yahya'lı kutbiri, tamam. Hacı Hasan, ben de dememeli, Efendimiz Hacı Radillet Bey, Hasan Efendi dedi. De, de. onun için beni halifeliyle çığıran neden, ben onları duymuyor, kulağım sağım oluyor, ben kutbirim bunların hizmetçisiyim, Efendimiz sen onların kölesisin, onlara hizmet edeceksin diyor. Ben size hizmetçi verildim, yavrum. İstersen bir tecik reşahat kaynul hayattan bir tecik hikaye. Canım istedi, söyleyeyim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah! Şah-i Nakşi gendi. Muhammed Aa. <Gülüyor> ah. Muhammed İbni Muhammed... ...Daha'ikti mi Nakşibendi'ye... ...Übeysi'ye Bukhari... ...Uttis'e Sirrahul Aziz... Hmm. ...Bünyası böyle okunur... ...Şahi Nakşibendi Efendimiz'in... ...Kaşabalanan ailesi. <Gülüyor> Babası hastaymış da... ...İyi ki... ...oğlum seninle sen... ...obama hizmet edeceksiniz... ...hasta... ...o da varmış da babasıyla yoklamaya varmış. Allah'a ettiğini, nakşübentiğini, üveysi, muhari, o tüsesilavul aciz. Sen niye suyu getirmedin? Sen niye ilahın istedim de daha getirmedin? Bağırıyormuş onlara. Baba bunlara bağırma. Bunlar, bizim hakkımızda Allah rızası için geldi. Biz bu... diyor, gerçi ben senin... ...oğlumla, anamla sevişirkene kötü sulardan beni meydana getirdiniz, ayağımdan tuttunuz, e'lâ-i illî'nden yere indirdiniz. Yani sizin <gülüyor> eyleğiniz bu kadar oldu bana, ben bir müde bulayım ki, dedi Şahin Akşibat'ın Efendimiz. Bütün bu yalan benim evladım olur, sen de evladım olur. ...sizi süflim olan yerden ala yıkınlığına çıkarıyorum? Ben sana darılmayım, ben sana darılmayım, ...ben sana hakkıma halal etmeyim, mahmurlusun. Ama evlat beni reddetmedi, oğlunun gelme kapandı. Yani ya, onlar bizim efendilerimiz, babalarımız... ...kendiler ne kadar tevazu ederse, isten, bize o gelmiyor neden oluyorsa. Ne geliyor ya bize... Daima, daima Allah'ı tanazlasanız verdiği bahşettiği elinden bahşediyor bize, bahşediyor. Mehmet yok burada ya, Bandırmalı Ali Alefendi. <gülüyor> Babamız ricaldandır gördüm. Babamız diyor, vallahi ricaldandır. Bizim için diyorum, tövver, tövbe, tövver. De, iller böyle takdir ediyor, ricaldandır, aman hizmetin de hüsur, teslimiyetiniz de bir hüsur yapmayın. Ee, onun yerine Allah'ın zası için bir ayağınızı öpeyim diyor. Bizim Mehmet bandırmaya gitti, Bursa'ya oradan bandırmaya etmiş. Ali efendi demiş, efendime bir heda yapacağım, ben Bursa'ya gelirim. Emir Sultan'da cumayı bara kralım da onu götür kuzum. Ömmet yazmış dediklerini hayrette kalın yani. Ne kadar tevassumda ya. Oooo Ali Haydar Efendi'nin halifesiydi. O için Ali Haydar Efendi vasiyet etti. Bir kül evladım Ramazanoğlun'um Sultanın dedi. Şık ziyah ettin Medine'de. Bir milyon müridini bütün e, Adi Ramazanoğlu, Sami Sultan'a verdim, sizin demiş. Efendim vefatı da ne kadar alamam, kutlu cihansınız, Adr tarihinin liderisiniz. Biz ise fakir, fakir diye ağlayaktan çıkmış <gülüyor> efendimiz. Ama tasavvufta böyle bunların yarışmaları var. Kalbini tutuverdim, dura kalır her şey. Adını tutmuş, şeyh, birinci gün aldırmamışmış, oğlum Sami şöyle olsun, oğlum Sami, üçüncü gün diyor, ta kapıya çıkmış, sokakta bizi bekliyor, elinden tuttu, efendimizi ileriye yürüttü, sen burada kal, Tahir efendi dedi diyor, büyük Tahir, Havuz Tahir vardı, o da Hülyar'ıydı, mücaviliydi, 20 senede şeyde Medine'de, çok meşhur hafızı da. Güzel Kur'an okudu, güzel Kur'an okudu demen kimsiye güzel Kur'an okuyamaz. Güzel Kur'anı okur, yani Kur okudu derse, güzel Kur okudu diyorum da hiç bir lafından anlarım. Yani filan hafız güzel Kur'an okudu diyse hafızan verilmiş o güzel Kur'an okudu. Defter Kur'an güzel okuyan güzel olamaz, olamaz. Kur'an müjiz okuyan adiz. Bunun için Allah'ı severmez yani buradan yanlış haberler alıp da dışarıya saçmayın. Çünkü bu meclis emanettir. Kim bu meclisi dışarıda konuşursa emanete, hıyanetlik için münafık yazılır. Üç kişi münafık e, ahladından olur, emanete, hıyanetlik eden. Emanettir bu meclis, hıyanetlik gitti bu meclise. Çözüne yalan katan, buna münafıktan yazılır, vaad ettiğin zaman hulp eden diyor, eğer mi vaad gelelim diye hastalığını göndermese vadimden hulp etmiş duracağım diye sürünü şirinlik geldim yollum, Allah'ımız sizin karşınızda epey de bu kadar konuştum. Üstazımız şu Çünkü kimse, şu üç kimse... Ee, ne namazında, ne durur ana, ne ölürkene, ne kabirde şeytan gelmez, vesvese bilemez, gelemez. İki, asir gönlünde meyyik gibi teslim olursa, şeytan gelemez. Üç, devamlı rabıta ederse, devamlı... ...sevgisi, burada okudum ayetleri... ...ve kün-ül kolum ha beraber olun diyor, Kur'an-ı Kerim... böyle olunca sadıkın ta Medine'deydi... ...ta İstanbul'da nal iledim ...şöyle düşündüm, o senin yanında ol. Daima yanında olur. Vallahi bir adım da dünyayı alırım diyor Abdülkadir Geylanet. Dört yollu Mehmet babamız gitmiş İstanbul'a, buraya İstanbul'a gittiğinde, Hı. efendim demiş, <gülüyor> herkes ders vereyim deri ve seni görünce her şey kalbimden silindi, daha bana ders ver. Peki Mehmet Efendi, verelim. el. ayıp olan ya. Sağ mı ola, Rusya'da nereye esir mi ola, yahut öldüm ola bilemiyorum. Öldüyse Kur'an okusam, sağsa arasam diyorum. Şöyle kafasını şöyle etti diyor, kaldırdı. Bir daha böyle etti diyor, yine kaldırdı. Allah rahmet eylesin Mehmet Baba diyor. Ne oldu efendim? Dünyayı kalbır kadar ümme getirdi. Yahut diye çığırdım, binlerce Yakup kalktı böyle. Ee, dört yollu Mehmet babanın kardeşi Yakup burada mı? Hayır, yok efendim, derler, hep oturdular. İkinci büktüm kafamı, ahreti bütün gözümünün önüne kadar o kadar getirdim. Yakup, binlerce Yakup isminde insan görmüş ayağa kalktılar. Ee, dört yollu Mehmet Baba'nın kardeşi Yakup varsa dünyasın geliniz oturun. Hep oturdular bir kişi dünyada kaldı diyor. Buyur üst dedi diyor. Buyur üstazım. Üstazım diyor ki, Mehmet Baba dediler bir kardeşin var dört yolda seni soruyor. Sen demek vefat hükmettin. Vefat ettim şehitler arasındayım. Şehit oldum, şehitler arasındayım, akrabama, akrabama, yoldaşlarıma, sevdiğim dostlara 70 tane kişiye şefaat edeceğim. Şehit anlayı ile geldim, bak gerdanımda Allah. Allah'ın huzuruna dedi, size selamı var. Mehmet Baba bir mecbur tuttu diyor, ağladım ağladım, yanından çıktım gittim. Hem ahireti görüyorlar, hem dünyayı görüyorlar. Bizim liderlerimiz böyle, o liderler ama diyor ki, nereden bir tarikat ehli olursa olsun, Nurcu olsun, Adıyamanlar olsun, Kadirler olsun, Ceştiler olsun, Gülşani olsun, Hallet'i olsun, Cellet'i olsun, şeriata muvafık hareket ettim mi hepimizin abi olur, onlara muhalif çıkmayalım. Bak, mahvüf kerhinin katilleri de incitmediğinden, onun güzel ahlakından 400, kişi onun güzel ahlakı yüzünden iman ettiler. Siz ne diye böyle sağa sola dakhledersiniz, reklamını siz mi çovalacaksınız tarikatın? Ne kadar çovalısanız şeytan da o kadar çoğalır. Onun ağzı mübarek ağzı. Onun için biz çok var, hiç merak etmek. Yani oğlum filan yedir filan, zevkler ona yine geldiler, ağladı birisi. Bismillah. <gülüyor> Muttatlı yavrum, çekerimi çağır. Ondan sonra... Ondan sonra... Kendi üstazımı da haber veriyorum. Sultanımız, sevgilimiz... ...Hazgat-ı Peygamber Vekili... ...Kacı Sami Sultan... ...Mahmur Sami Kudüs'e Sirrahul Aziz... ...Allah mergadır mutlulsun... ...Yefaat-ı Nasip olsun... Kayınpederimin köyü gümürdülü... ...onun yanında da kırmız var... ...Cihan'ın nahiyyesi olur buna... ...orada bir Mehmet Ali var ikramdan... ...bir de Ali, bir Mehmet Ali var, bir de... Kürt Mustafa Efendi var, o Letaifler'in hep nurunu görürdü. Kimsenin kahvesini, çayını içmemiş hayatlar. Hiç kimsenin devatına getirmemiş. Gelinin emeğini yer. İşte Efendimiz'e dedim, niye görünmüyor nurlar? Letaif geçiyor da Hasan Efendi... Hasan Efendi herkesin rızkını... ...karıştırır, onun için e görevmek ancak... ...hareketiyle geçirebiliyor buyurdular. Üstazım siz, e, ben evveli Hacı Esad-i Elbili geldim ve ağlayı ağlayı... ...gözlerimizden yarış boşanırdı, şimdi beni O zaman Gonya'da bir pangalar şimdi 51 bir pangalar diyor. Sanki saygı da notiflerle Allah'ımız bildiriyordu ona. Saymışlar ki Esret'ten 51 bir tane panga... ...içinize haram katışmış da, e, o letayetlerin gürlünü oğlundan göremiyoruz. Hayır Hoca bunu duyunca, yaa, ya ya <gülüyor> bakma işlerimiz neymiş kaç Ağladı Hoca ben de, bunun için kardeşim... ...üstazımız, sevgili üstazımız... ...kankanın önünden gitmem, arkasından gitmem... Oraya belki pislik bulaşım size diye, ölen buyururdu. Bundan sonra o Kürt Mustafa Efendi varınca iyi dinlen, bu size lazım olacak. Kürt Mustafa Efendi varınca demiş ki, Mehmet Ali yarın erken gelsin iyi mi? Peki efendim. Yarın Mehmet gelip Mehmet Ali erken gelsin iyi mi? Peki efendim. Kuştağ'a geldikten sonra, anladım efendim, var ince diyelim. Var ince demiş, Mehmet abi sen istiyor. Üstazımız, sen istiyor. Yok ben bunu onu ziyaret ettim kurtuluklara. İlk günlerinde sen ziyaret etmişsin. Niye gidip kendileri istiyor? Dedim ama içerime bir him taşı düştü. Gevirkene, trende binmikene diyor, yanımda bir sonum oturuyor diyor. Onun gizli baldırı, ...benim kaldırma deriyor. Oradan da sıcaklık geldiyse de... ...Şahavat-ı Nefsaniyem kepler diyor. Haa! Bunu üstazımız keşfetti... ...Allah'ı ona bildiriyor... ...Allah bildirirse bilir... ...İznillâhi teâlâ diyor, bak... ...ben bunu sahibinden dinledim de size haber veriyorum. Sadâ'la otobos geliyor diyor... ...kırmıktan tesbihimi elime aldım... Cihana kadar üç saat mi gelir, üç saat mi ağlayaraktan gittim diyor, ağlayı, ağlayı, estağfurullah, tövbe olsun, estağfurullah, diyor mu ya diyor, amlayım diyor daima, vardım diyor, tren de öte taraftan geldi diyor, hanımaraş yani tarafından geldi diyor, bindim diyor, üstün sonunda indim diyor, vardım üstazın kapısının düğmesine çöktüm diyor, çöpünce diyor, Yukarıda açıldı, üstü altı direkte, üstü bina, hiç görünmez yukarıdan. de takdal hiç görünmez. Tab merdivona gelen adalar insanı göremez. Adalalık evinde defa defa. Bundan sonra kapı açılar açılmaz. Ne metani? Ne metani? Nasıl nasıl bu dokunduğunun olduğu? Buyur efendim. Geldiniz mi? Geldim efendim. Kırmıkla cihan arasındaki göz gözyaşınızla istihdarınız... ...seni kurtardı bir daha öyle yapma, iyi mi dedi? Diyor. Vallahi diyor, bir Allah bilirdi, bir de ben bilirdim diyor. O kadın bile bilmedi. Çünkü böyle sıcaklık geliyor, sıraladım da öyle diyor, zannediyor. Çeksem çekerdim böyle diyor. Nefsimiz böyle oğlum. Ne bizi hiç kimse bulandan yani aynı çakmak taşı gibi. Allah, Allah nefsini bırakmasın. yüzümüzü <gülüyor> bürdüsün. Diyor ki benim evlatlarımın şeritinden şeytan geçemez ki diyor. Şeriat'a tam bağlanmış, tam teslim olmuş, daimi rabıtalık olunca kalbini niye zikretmiyor diyorum. Rabıta olmadığından Allahım. zikretmez, Kalbin aynı cezbe gibi. Hava gazının üstüne korda, ucuk çok duracak olursa, üç dakikada cip cip cip atar. Efendimiz onunla tarif etti. O cip cip atan kalp ruhsuz, hata, hata, onlar o, ondan sonra kıcık daha fazla durdurdun mu, lungur lungur lungur yedi de kayalar, kaynar. Aha hamı iyice kırılsın dersen, bir kaç daha durdun mu, çay ile güzel olur, kahvesi de güzel olur. Siz, rahıtanın üstünde kalbinizi tutmuyor musunuz? Tuttu mu mu, der. zihneder. Es şeytani yeltegimu kalbe ibni Adem, <gülüyor> bir daha zekre Allahu kana sengde, bir daha nesye Allahu intığın kalbe, kim senin? Şeytan, <gülüyor> Şeytan, yelteğin kalbe İbn Adam, İbn Adamın kalbine girer Şeytan. Girdiği için işte bu da lazım oldu bir yanda. ...kasını kaldırtmazlar, yanına bir hükmü cihan alın girip, o yanına geldim ve kuvvet böyülür... ...Kıbrıs'a, Türkiye'ye kuvvet verip de, bir iki gün daha dursa yanına geçecekler... ...aman efendim filan, o Yahudi'nin arkadaşları var burada, durun sonra efendim, belki ...birleşmiş milletler falan... ...birleşmez, ağrına yak, imanlı insanlarla birleşsen ne Oradan tutuyor onda kafirlerle birleşiyorum Yahudilerle, oradan geri çektiler. Bak buradan kuvvet varınca Rumlar firar ettiler, arkalarından Çingüneri yediler. O kutbu cihan buraya girdim mi rabb <gülüyor> şeytan ''Eşşeytanü şeytanu yelteğim yüklü be ipte adam feida zekerallahu kana zinde kalp Allah'a zikrettin mi şeytan buradan firar eder. Neyle? rahman çokluğuyla diyeyim iyi dinle. Kalp zikretmez illa rabı taço olursa zikreder. hanes eee beyle zikrullah hanesinde, fe ida nesiyallahu ilta ma Eğer kalkıp zikri tutulur da yine kaflete dalarsa şeytan gelir yine yerine gelir oturur. Hiç zikri kalkıp zikrini terk etmeyelin inşallah. Dâime zikrile, fikrile uğraşalım, size Mevlana'dan bir misalim da. var ama videodun evi içinde şimdi hastalığımı çok çok da dinlediniz. Salli ve sellim ve tarik. Alâ cemil nûri cemîil enbiyâhi velin salîm. Velhamdülillâhi rabbil âlemîn. Yehudlerimden sonra yakın oldum. Ahmet ordan indi, hadzım otursunlar. Da... Açın içeri dolu ya uzun olmasın bu olur, pek yolu. Ve ibâdurrahman minleziyine yevkûm alel ağrı cevnen ve izâ hâdabahum Ve izâ vellezina <Sessizlik> <Sessizlik> <Sessizlik> yaditu Yusuf'un um deyip Yusuf'un aldırdım Kenan Yusuf'un deyip Yusuf'un um Yusuf gömreğini alkan ettiler, Kurtlar yedi de yübütan Yusuf'u götürüp bir memnetiyle, namar Yakub'alar Yusuf'un um diyor, Yusuf'u götürüp bir memnetiyle. Karde yağun gözün yaşı Ab çek çek ördür dudan taş Yusuf koyuyor ateşe kardeşi Karde ya kov onu arıyor Yusuf'u kuyuya att kardeşi, arya kurtları geldi. Biz yemedik de Yusuf içti lerandı. Yakub'un che do you Allah'u... ...bana ne ağlayın, bir yerim ağrıyor... ...kiğedim ağrıyor, İmanla gelebilecek miyim, gidemeyecek miyim diye. Gidmem <gülüyor> evet, bu kadar... ...heyula olmak doğru değil kanaatınız olsun, ben azıcıktan söyleyemiyorum. Yani... ...dört ayaklı hayvanla bizim farkımız olacak yahu. ...velekat kerran ne benî Âdem ama... Adem, herkes Adem. Allah annemizle, Adem Aleyhisselam'dan geldi. Bütün insan, okuduğumuz yalan. Maymundan neden olmadık biz? Demek ki evvelinden maymunlar insan yapmayı biliyordu şimdi unuttular mı? Niye bir maymundan insan doğmuyor? Ne yalan söylüyor? Maymun ol bir insana çalışıyor. Maymun mu biz kaldık yetmiyor. Biz peygamber zade. Elhamdülillah. Peygamber Ama Amma ve laqad Adem'i tefsir ederken üstadımız da mukarrem olan bu etle kim der ki ruhaniyetin ruhaniyetin gıdası da ibadettir. Zikri şeriatin furubunu içe içe Adem ancak yok olurumza öyle. Böyle adam olunmaz. ''Ulayike kel en'ânu belhüm edal'' ''Ulayike humün gâfilûn'' buyuruyor Allah. Belki hayvandan ziyade dalalete gitmiş bu insanlar. Hayvandan ziyade dalalete gitmiş. Neden? babam bize belletti bunları. Onun kabirde ayaklarına kurban olayım ben. ...kabri nur olsun. Amin. Geçen biriyle bana selam gönderiyor, diyor ki... Hasan beni büyük mülislerde ansın, Bunlar Allah rahmet etsin dedim mi... ...nurlarda çalkanıyor böyle demiş. Amin. Allah rahmet etti. anneme babama rahmet et. Amin. O kadınların o da erkeklerin mürşidiydi. İkisi de o taraftan da... Hadi Osman Osmanzade, şehit olarak peygamberimizin sülalesinden 70. seyyid babamıyım. 70. seyyid, işte diyorum sırrımı dökeyim de gireyim, bu ölüm beni ya getirir, ya getirmez. Ne dediysem saat e, 11'i geçti, daha uyuyamıyorum. 12'ye doğru uyuyabildim, bütün dizlerim domranıyor... İçerim dondu, kalbim ağrıyor, iki tane haf aldım, kalbim için yollarıma şeyim tokanmasın şerrim diye. Anşa Cazip üzülecek, ee, alı Ramazan şurada bir odada yatıyor, biz Ondan sonra Sami de şurada bir yatakta yatıyor, Anca da yatıyorum gözüm almış, kırmağımdan yetenek yer olmuşsun, hep. Kızım, kanşa kızım, buyur bana, baban buyur, geldi bütün sırtımı, Allah hakkın din konuyla halal olsun, vatamı cenneti alanın, pintevs-i olsun, o gece beni soydu, bu gece gidemeyeceğim derim. kötü mühendis gözümün önüne gelip dikiliyor, illa gel efendim diye. ne uğrayım ya Rabbi onu ne uğrayım, hastalığımı ne diyeyim, Kızım, ee, diz çöktüm, kanaatınız olsun, yalan şu kadar ilave yetmem çok çık. O battaniyeye çalıştım, sarıldım, dizimin üstüne oturdum. La havle ve la kuvvete illa billah la. Üç salavatı okuyum, Allah'a da bitirdim. Ya Rahman, Ya Rahim'i de bitirdim. Ya Rahman, Rahim'in İlham'la'yı da bitirdim. Hanşaa, iyimeyeceğim kızım. İçerimde çok büyük rahatsızlık var, hemen şöyle yatayım, bal çerbetiyle çörelotu ne getir, şöyle içeyim, ondan sonra üstüme de bir mum dökün. sahibim de kalksın, sahibi de kalktı buçuk kuzucağızım, Allah iki cihana aziz olsun yavrucağızımın, o dizlerimi evvela yiyor, kokuyor, üstüme mum döküyor. derken Elhamdülillah bir zaman uyku geldi, genlik geldi böyle çok derinden, ondan sonra yaktımda uyumusun, kalktım, hiç bedenim yok, tir tir titreyi yok. Gitmesek mi ola, dedim Ayşe girersek iyi oğlum inşallah açım olacak dedi, Ayşe'nin verdiği cesaretler. İzlinde Teala geldiği için. çok kalıştı. Allah bizi hatırlamayı nasip etti. Çok şükür. Ama hocam kardeşlerim. Diyelim ki daima böyle fikirli insan olalım. Allah'ımız da bizden böyle istiyor. Bedkurun Allah. Allah zikredin bunların Kıyamen. Dinlediğiniz yerden Allah zikredin. Hacı Eshab-ı Erbil'i Mutlise Aziz Efendimiz onu tefsir ederken de dinlerini bilerek Allah'ı zikretmek ve taiflerin çalışmasıyla olur. Zikri kül oldu mu dinendiğin yerden her yerin Allah Allah Allah. Çok rahıta yapma yok, çok rahıta yapma yok. Hacı Eshab-ı Efendimiz Mutlise Sirrahul Aziz buyuruyor ki, benim ...yevrularımın sentinden şeytan geçemez ki vesvese e Nereye namazda vesvese geliyor sana ya? Abdestli ağır kana devş kısmısı. Orada yürüyor, üç tarafa yür, yine yürüyor. Ne yürüyor oğlum? kaldı bir diyorlar içimden. Böyle çok kardeşimiz var içimizde. Ondan sonra ayağını yürüyor... ...gerisini sığınacak şekilde yürüyor. Devrimen altına girmiş de... Ne diyeyim öyle diyorum, havuzun diyorlar, benim damat sanayi imamına, daha kızımı ev vermeden evvel Yavrumuzu benim, çok severdim çocuğu, e, kuru kaldı diyorlar. Kendi askere gidince böyle dediler, onu vesvesel giren şeytan vesvese veriyor, bunu kaldı diye. Ayşe annemiz abdestları kılı, niye çok güzeli böyle? öyle, kaldı diyorlar. Aman vuru kaldı din, diyene bakma, o nefsi emmarayı takdir, nefsi levvameyi takdir, o nefsi mutmainleyi takdir ettin mi, temizlerin mi içini? Ondan sonra kalbine şüphe alma, oldu ağabey! Oldu, inatlaşma! Ondan sonra onu vesvese veriyor şeytan. Necip Paz'ın kısak bile şurada, Kayseri'de ee... ...son fıras verirken nakşilerde bir adet var diyor. Bizim keyifte gelmiş de e, abdestim olmadı, kuru kaldı. Abdestin namaza niyet Allahu Ekber demişmiş. Bin daha semtine yaklaşamamış. Bunlar hep mezbis, bunlar hep mezbese yapıyorlar. Ben biliyorum, mezbeseyi kaldırmıyor. Gel lan, bunu şeytan veriyor. Allah, Allah. olsun, <gülüyor> bunu hep vermeyin. Hacı babanızın son vasıyyeti olsun size. Bir, acı esad aziz, namazda imkânı yok, vesvese biretmesin. Niye bize? Biz hakiyle yuvvetler, tamam mı? İki, neyle olur? Birisi... Yeri gitti krali Ahmed'ye, Kur'an kelimeleri, hep tıpkı küt küt uyacaksın, uyacağız. ben yani uyamayın, ben çok şeyi zayi ettim. evet yaptığımı da kaybettim, iflas ettim, Huzurumuza geldim, bana dua edin, Allah e, selamsız demiyor, aç bir ilaç bırakmasın, demiyor. Rızasız bırakmasın yani bu bölümde. Ama hocam biliyor da evvelden ne yaptımsa hasta olunca yapamadığını Allah yapmış gibi yazdırıyor meleklere. <gülüyor> yazdırıyor, yazın amelinin evvel camiye mi giderdi? O gözlerden kar camiye giderdim. Gözleriniz ağlayamıyor mu? Ağlayamıyor efendim. İstifa çeyreklerine ağlasan günahını koymaz siler süpülür. Ama ben anlayamıyorum. Anlayamıyorsanız diyor teskiletli evliyada, da Kur'an-ı Kerim'den 10. sahibe sünne basat bunu ayeti celilesi var. Atlasımız var mı okuyacak? Kazmaz mı? Sünne basat bunu da bize yani düşeceğiz öyle şekli ha. Neyim ne Ondan sonra? Bu ayette Kur'an-ı Kerim'den vurun. 10. saatede şun başlar. Ondan sonra diyor Allah, yani o kalbi taş olan kimseler, gözü taş olmuş da yaş çıkmayan kimseler, baksan ki sular daşın arasından çıkıyor o su değil o o diyor Allah'ımız o diyor daşın diyor bütün yerin diyor Allah'ım ya <gülüyor> zannediyor ki bunlar çıktı zannediyor o darlardan bazı başlar yuvarlanıyor geliyor yağmur yağdı toprağını aldı niyetini ondan zannetme diyor Allah Kur'an'ında, da o Allah'tan hasret edip ortundan o yuvarlanaraktan aşağıya giden baş Allah korkusundan geliyor. Sen baştan da bu daha katı oldun diyor bizim gözlerimize. Oradan gözlenen e, camiye giderken de dedim de e, bunu da gecenin ikisi geçip de birisi kaldığı zaman şafak yakın değil daha e, namaz kılarken ilki Sübhaneke'yi okunuyor Elhan'ı da bu ayeti bir defa okumadın, İkinci defa elinde kalktın mı, yine elhamı okur, zammı sure yerine yine nefeset bulurdum, ayetini okur. Böyle iki rekat namazlar da, kalbimin gözü mü sana emanet ya Rabbi, ne olur gözlerimi der de ağlasın, derin mi der gözlerinden şapır şapır yaş dökülür, damım dışarısına çıktım da, şöyle yoldan semaya baktı mıdır, her yıldız Allah diyor, bak böyle bütün yıldızlar, kudret sahibi, böyle elektriklerini semaya takmış, güneşin hocaman ayı, dünyanın dörtte e, biri kadar, o da öyle, e, dünya güneşin dörtte biri kadar ancak alıyor, öyle bunları döndüren Allah diye hatırıma gelince gözümden kendi günden yaş yapmış yapmış. ...dökülmeye başladım. Meğerime kusur beldeymiş, size de bellediyorum. Bunları bunu belletmeye, çok ataşlı sohbet etmeye de... ...kusur usur işi belletmeye geldim, Allah izin verirsen. İnşallah, inşallah. Demek bunu belledim efendim. Şurayı Bekara'nın konuncu sahibesinin ortasında sümme oluyor kuruyordur. Karan da orada bulursun. <gülüyor> Peygamber. Tamam. Ondan sonra, şu üçü dedim ya, birisi kılıklı kadar da Kur'an-ı Kerim'den ayrılmayacaksın. Eğer bir tarikat ehli, barışı, bir neyse bilemiyorum Allah, Bunu bilesin biletsin inşallah. Tamam. Buradan önce, vardır, içinde istihbarattan da olan varmış bizim evde. İmam Hakkım'ın oraya doğru ağlayarak geliyormuş. Beni istihbarata gönderdiler. Hacı Efendi Efendi'yi bir yokla, sohbetini yokla da... ...bakalım hükümete ne zarar gelecek bundan. Ne zarar gelecek böyle adam. Ben öyle şad oldum diyor, ben olsun diye ağlayıp geliyormuş. Biz kimseye ne tartıcılığı tarif ederek... ...ne fırkayı tarif ederek... ...her tarikatın ne? Kardeş gibi muameleyi tarif ederiz herkese kardeş olalım. cihan bağında ey aşık, nedir maklubi bir cin? Ne senden kimse incinsin, ne sen bir kimseden incin. Mağrufu karhi, hiç kimseyi incitmemiş de Yahudi, Nasranı, Mecusi, Müslümanlar cenazesine gelmişler. O diyor bizden, o diyor bizden, o diyor bizden, o diyor bizden. O diyor bizden. Herkes dinine göre merasımını yapsın, kağıdı çıkarmış oğlu. Oğlum ben kimseyi incitmediğimden, her kavimden benim cenazeme gelirler. Yalnız cenazamın merasımları tamam buldun mu, cenazamı salacımı yerinde koyun, hangi mezara uçar gidersem, o mezerdenim ben, o kavimdenim buyurmuşlar. Eskildim Evliya da okuyum sizden. Ondan sonra böyle böyle kalktı diyor, kendi kendine kalktı, melekler kaldırıyor. <gülüyor> Baraba geliyorlar, Müslüman'ın mezeninin başına koyuyor. Bak oğlum, oğlum, güzel <gülüyor> ahlak, ee, böyle geliyor insanı, salacını kendi götürüyor oraya adam. E, ee, yurt yüz tane kafir, buyurun. Eşşad Allah, rahmetullah. Eşşad Muhammeden Muhammedan ve Rasulü. Ne arar sende sinir, yani? Sinir hastası oldum da onu için. Hastalanma bir ha bir ha deniyor. Hep azabından oldu. Azap şeytandan geliyor. Şeytan ataştan oldu. Azapların adamın yüzü tıktırımızı geçiyor. Görmüyorum ataş gibi yanıyor. Sonra ne oluyor? sarı geçiyor. Sonra kazaplanan adam sapsarı geçiyor. Ee bir evi ateş tutarsa Allah korusun. Neyle suyuyla? Suyuyla. Hemen dineriyorsan otur Oturuyorsan bir tarafa yatıver. Geçmeliyse kalk bir abdest al. Ne geçmeliyse e, normal suyla. Pek e, kaynar da olmasın. Pek soğukta belki bedenin dayanmaz. Onunla bir kuslet, İki nikat namazdır. Ya Rabbi benden bu azabı al dedim. Ne korular gider azap? Ne yapayım işte? Seni kandırıp yere vuracak. Azap gelince iman dalır mı? Ne dediğini bilir mi? Üçünen etmiyor azaba gelince. Üç, üç daha altı dokuzla. Ondan sonra on altıyla ailelerini boşayan çok duruydu yok mu? Azabının yüzünden. Aile kendinden ayrılamıyor, kendinden aileden illa bir kolayma bakın, kolayını koymamışsın. Üç defi attığında yetmiş para gın Sen altı defi atmışsın, dokuz defi atmışsın, on altı defi katmışsın. Ne nikah kaldı, ne bir şey kaldı. Hiçbir şey yok. Ama yeniden birleştiriyor, zaman da birleştiriyor, kendiler de birleşiyor. Daima zina ediyor, daima zina ediyor, daima zina ediyor. Hazamı bırakın Allah aşkına canım. Ne diyelim efendim? <gülüyor> Allah habde ve Allah kuvveti. İlla billah il al alil azim dedir. Husn de atas duyan söyünürdü. Siz de husn ıı, ile söyündürün bunu. Yoksa sizin evinizi, baktığınızı yıkar o. Yorularınızın yetim ol, boyununu düker ederin. Allah hepimizi korusun, kullanıldır valla. Bak emniğin biline ne oldu? Yolun hep geldim diyorum size. Kitaplarında kaylı da İsterseniz inanın, isterseniz inanmayın. Bir de görürüm, ama niye söyleyeceğim? Allah dilime sizi dinlemenizden lütfetti ve verdi dilime. Ee, onu verince ben ne yapayım da... ...kitabla uğraşayım da sizi meşgul edeyim kafanızı. Bazı kardeşlerimiz var da ya üstten demişler Hacı Esad'ın, yine eski günahları yiyor filan, üç şey ile yapamazlar. Birisi içeri ap hüdüdünden hiç ayrılmayacaklar. İkincisi efendisine teslimi külli de teslim olacak, asil önünde meyd gibi teslim olacak. Ya İkyan Hoca ölüyor. Uyanmak tıra diyor. Uyanmak tıra diyor. Bağrını sığanıyor. Belki bir şey çıkıyor. Hiç sesleniyor mu? Doğru söylem. Bu ölü hiç sesleniyor mu? Gönderdiği tarafa dönüyor. Sen neyi görmüyorsun? Senin niye teslimiyetin yok böyle? Böyle olursan doğru söyle. Vardın da ameliyat olacaksın. Patlamış olmuş senin ee, ne? E, atantısın. Diyor ki: "Yat ameliyat edelim." Kaç defa oldu böyle sancı, iki defa. Üçüncü oldu mu patlar, zehirler öldürür seni. Yatlar, ben yazamıyorum ben, korkuyorum ben. Değil mi? Böylece teselli reçetesi verirler, on, 5 on, on, on, gün daha da midaki sancı daha yükselince dediğinde, üçüncü de ölür diye hemen yetiştirirler ki, yetişemez çok koca bir ne alana da hastaneye yetişmeden öldü. Bütün insan sanki bütün insanın panjatiymiş o kadar şeylerden de incelerden biri evet acaba imamlığı gittiği yerden de ondan sonra bir tat verilen alan yetiştirilemedi öldü gitti. Şu kendini kolunu teslim edip de tabii bir bağlamazsan ameliyat eder mi etmez mi soruyorum size. ...yetmez çünkü bağlanmıyorsun, sen de bağlanmıyorsun, iyice bağlanmıyorsun da ondan tedavi olamıyorsun. Böyle tamam. duruyor, o reçete olan dersinden teselli oluyor ancak. Kalbim zikrinlerine de kaldı, ruhum zikrinlerine de kaldı. Hatimin zikrinlerine de kaldı, ekvanın zikrinlerine de kaldı. Ee, ondan sonra... Ee, Nefsin zikri nerede kaldı? Zikri kül nerede kaldı? Zikri sultanı nerede kaldı? Ondan sonra e, nefi ispat nerede kaldı? O zaman mümini kamil olabiliyor ancak Murakaba nerede kaldı? Ahadiyet muhvalallah ya nerede kaldı? Ve ma'aküm eynemek kuntum murakaban nerede kaldı? murakabayı muhabbet birisini görmeden ben de onlardan e, böyle süzünmeyle olmaz, ben adamı birer birer gelesem e, yani bütün alta geçersiniz. Onun için elini kolunu iyi bağla da teslim ol. Kaç sene nefsin böyle sekiz sene karşımda dikli durdu. E, tahammül ettim, zincirini koyamadım. Allah rızası için birisini getirdiler. Siz havalardınız, Hazıköy'ünler selam. On altı sandık, eski büyükten e, yarısını kendine, yarısına da bize elma toplarmış efendim, beni gönderdi, elma istiyor. On altısını da vermezdi, kahroluyum. On e, altısını böyle adamları cihetliler bir heyet geldi, dedi ki, bu kahrolası cahil, reddet geçsin diyor. edemeyeceğim, yazık olur, ölürken inşallah. İmkânı yok, kıyam yok kalbim duyamaz ben. Ben e, e, kendimi e, kullamamış mı, kullamamış mı? Anşa bakın kaygılanıyorum. Kendinin kullamasına kaygılanan bir adam, bir yavrusunu kaldırır da atar mı dışarıya? Ölsem atmam, ancak kendi bağını koparır da giderse uğurlar olsun giderken. Ne e olsa bizden retbulman. ...biz sizin her sıkıntınıza katlanmaya söz verdik müstazı mısın? Karşısında söz verdim ben hiç kimseyi reddedemem. Çünkü reddiniz reddim dedi Efendimiz, kabulunuz kabulüm dedi. Eğer intihap ettiğiniz zat reddettim derse mutlu cihan da reddiliyormuş. Mutlu cihan reddettim işte şu kitapta yazdı. Bu bu Cihan pek ettin mi Resul'ü ki ziyarete ettin ben onu diyormuş. Resul'ü ki ziyaret ettin mi Allah'tan kabulu dilerimden sevdim onu diyormuş. Onun için dalda şimdi bu insana sahip olun ya yerinizdeyken hele yapma Allah peygamber aşkı da yapman, ben yapma. Benim için nara yeniden yakma. Hepiniz başımın tacısı, derdimin ilacısınız, hepinizin ayağına turabildi ben. Öyle tevazu geldi bana ki, indi nefsim indi, Urman olayım ben yavrularıma, ondan gibi vazife yapamıyorum diyor. Onlar iyi vazife yapıyor, ben ameli manda oldum diyor, ben ameli manda oldum. Allah sizin duanı sormadına beni imanla öldürsün, rızasını kurdursun, cümlemizi imanla öldürsün, rızasını kurdursun, cennetine doldursun, yüzümüzü güldürsün inşallah. Muzularım, cehurlarım, ağlamayalım da ne uğrayalım yahu hiç, bu kadar... Edeğer bir efendimiz geldi Allah diye. İşte dün akşam geldiler de. Hayır hayır la istersen bu bu bu. Sen eva dokun. Çiğ bozma Allah. İstersen e, taksı mahsus taksı yorulduğun yerde misafirhanelerini <gülüyor> hazırlayacağız. İstanbul'da bizim liderimize varacaksın. Ellerini öpeceksin. Bir görüşeceksiniz efendim. Şu çocuk kaçtı, kaçtı, kaçtı, yedemem ben, yedemem, elini ayağını öpeyim beni yani affetsin, yedemem, nereye gideyim? şekerim değil, 250-300, ondan sonra bazı zaman canımın sıkıldığı, sevmediğim bir kişi olsaydı şimdi şekerim yükselir giderdi, hepsini seviyorum bu adamlar, onlar da beni seviyor onun için rahat kalbim elhamdülillah, tansıyorum şumanlar, sen doktorsun gelmişsin ama yalvarıyorum ona. Benim sana diyemeyeceğim üç hastalığım daha var. Bizim de romantizme yedi senedir oturduğum yerden namaz diliyorum. Akşam da akşam kırp, sabah sabahla kırp, akşam yirmi insülüm vuruyor vücuduma da. Onu onun şekeri ızıp vuruyor ve onun ağzını çok kuruyor. Bir iki anlıkta neden aldım? Şişmiş gitmiş yine gitmez ağzına yatasıca. Yedemem yavrum diyorsun. Efendim ne oğlum orada evine hazırladık. Orada sen varınca evin oturacaksın. Efendimize götüreceğiz sultanımıza. Nereden sultan olmuş? Buradan uzorayım. Allah Allah Allah. Yani Efendimiz Hacı Eskad Efendimiz'in günü de okuyur Hocanız mektubunu ne yediteceğini okusun da bakın. Estağfirullah, Bismillah. İnnallaha ye emurukum. En tüh ettül emaneti ile hadi yazılmış emaneti elde edindim diyor aldın diyor da 12 sene rabıta yaptırmıyor kendine 12 sene bunlara dedim gelenlere şimdi illa ona rabıta yapacaksın diye beni götürüyorlar bak bak o tarafın aa, halife diyorlar nırman ısın halife halife dedim mi? Eririm ben, eririm halife deseler, yani değil mürşidler şey demek, şurada dursun aa, ısla, Medine'den Yahyalık halifesi Hacı Hasan efendimize bu hedayem diyor, oraya yırt verdim yukarıdaki Yahyalık halifesi demeyi, Hasan efendiyi koydum, çünkü eririm ben. Eririm, Allah Allah. ne diye erim, şu giderken şu oradan, oradan. Hacı, hoca efendi, lütfen orada bir konuşacağınız deseler, sen hacı ve hoca mısın? Yok, e, evlenin ve evlenmem var ederim. Çünkü ismimle çıkırmıyorlar bana, Yahya'lı Kunt tamam. Hacı Hasan.